Твой дом, соя не стану зрить. 94.9 Açık Radyo'da hikayenin kadın halinde ben Aslı Otman bir kent ve emek gündeminde daha beraberiz. Bugünkü programa bir saniye yanlış söylemek istemiyorum. Mihail, Mihailov'un bir 1930'lardan Polonya tangosuyla başladım. Müzik seçimimiz bugünkü konum Aslı Güneş'ten. Aslı Güneş e, pek çoğunuzun da okumuş olabileceği gibi e, bence günümüzün en velut ve e, parlak edebiyat eleştirmenlerinden biri. Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, önce sen niye bu şarkıları seçtin? Başlamak ister misin? Ondan sonra ben Oo, konularımıza yani, geçmek istiyorum. Niye bayağı. Kent ve Emek gündemi? Aslında tabii bu, bu şarkıları seçmek nedir? herhalde biraz kişisel şey beğeni. Rus müziğiyle olan düşkünlüğüm. Ama e, şey e, söyleyeyim. Hani beni gerçekten şey şaşırtıyor. Hani Rus edebiyatı belli bir kuşak için aslında e, Türkiye'de edebiyat demek. Edebiyatın da kendisi demek. Edebiyatı Hı -hı. Rus klasikleriyle e, sevmiş bir kuşak var. Halen de geçerli bu aslında. Ama Rus müziği mesela tanınmıyor. Hı -hı. E, şeyde çok şaşırtıyor. E, beni ben Biraz sanki Rus müziğini dinlerken özellikle bu 1930'lardaki, 40'lardaki tango basleri e, bir üzdüşüm sanki Rus edebiyatından. Hani hı hı. E, bir aşinalık e, sağlıyor bana. Hı hı. Ben çok seviyorum. Belki hani e, bilinsin de istiyorum. Hı hı. Onun için bunları kenti konuşurken hı hı. E, dinleyelim dedim. E, esasla kenti konuşamamayı konuşacağız seninle. Daha doğrusu kendi evet, yazamamayı, yazamamayı konuşacağız. Ee, yani nasıl bir şey o zamandır ben seninle görüşmek istiyordum konuşmak istiyordum programda ama böyle kenti ve emek gündeminde daha çok kenti yazmak diye bir şey düşünüyordum dün konuştuğumuzda kenti yazamamayı konuşman Hı -hı. Türkçe edebiyattan evet. kenti yazamamayın yani dediğin gibi bir dönem edebiyatın ismi Rus edebiyatı olmuş bir birkaç nesil için ee, kenti Hı -hı. yazamamak çoğu o zaman İstanbul'u yazamak üzerinden daha çok konuşuyor oluyoruz bunu konuşmak istiyoruz. Birazcık da bunun yanında tabii yazarlarla, doğrudan aktörlerle, öznelerle ilişkiye girip... Edebiyatın, ...edebiyat eleştirisinin cinsiyetini de, toplumsal cinsiyetini de... ...kentle girdiği ilişkide acaba toplumsal cinsiyetiyle ilgili sınırlandırmalar, alışkanlıklar <gülüyor> e, var mı? E, metaforlar var mı? Birazcık onları konuşmayı umuyoruz. Çünkü e, birazcık daha ben fark ettim buna kent ve emek gündemi derken... ...biraz e, sosyal bilimlerden gelerek... Emekle ilgilenen insanların e, sanki bu çalışanların bir mekanı yokmuş gibi... ...özellikle de çalışanlar daha işçi sınıfı ve hani kollarıyla çalışan insanlar... ...belli havzaları var ama ancak çıkıp yürüdükleri zaman kentte konu oluyorlar... ...böyle şanlı günlerde kentten bahsediliyor oluyor... ...15-16 Haziran Gebze falan evet. gibi... ...veya sözde üretilen yani geleceğin muzaffer e, Tugaylar olarak sözde üretilen e, kesimler tam tersi yani çok uzun zaman emekle uğraşmış işte çalışma ekonomistleri, örgütçüler, sendikacılar, emekle uğraşanların bunun mekanı örgütlenme mekanı daha yokmuş gibi davrandılar araştırmalarda, pratik işlerinde. bunun ters tarafına bakınca da şehirle ilgilenenler daha işte mimarlar, şehir plancılar şehrin çok dar bir kısmına takılı kalıp birine belki İstanbul'a baktığımız zaman işte Mutena şehir şey aksında, Eminönü bugün işte Fatih per aksında e, coğrafya olarak da, nüfus olarak da, çeşitlilik olarak da bir yere takılmış ve e, çalışması ile ilgili, yani çalışan kesimlerle ilgili. Her türlü kesinden bahsediyorum yalnızca mavi yaka çalışan değil. Aynı zamanında kentin maddi üretimiyle ilgili pek düşünmeden böyle şaşalı bir üretildiği zamanlardan arta kalan artefaklarla ilgilendi. Yani kenti anlatmak emeksiz, emeği anlatmak kentsiz oldu. Hı hı. Edebiyat iz düşümleri üzerinden de e, sanki ben bunu tekrar düşünür oldum. Biraz da bilinçaltında niye bu programın alt başlığında bir kent emek gündemi. Hani kaymaklı ekmek kadayıf ikisi yan yana güzel olduğu şeklinde değil de <gülüyor> ikisini hı hı. konuşmanın biçimle. ...özü ve sürekli dönüştü, dönüşen ilişkiyi beraber konuşmak anlamına geldiğini düşündüğümden. Yani umudum edebiyatta da böyle bu, bunlara paralel, bunlara kardeş şeyler konuşabilir miyiz? Kent yazılabiliyor mu? Kentin içinde emek yazılabiliyor mu? Kentin içindeki emekle ilgili tasnifler yazılıyor mu? Senin daha çok son zamanlarda yaptığın işte Ellerden Düşmeyen Ahmet Ümit kitapları hakkında... Sayit Faye'nin İstanbul'u hakkında... Sevgi Soysal'la ilgili çalışmaların var. Bilmem nereden girmek istersin? E, oraya gelmeden önce biraz e, aslında şimdi e, doktora tezimi de kent üzerine yapıyorum. İstanbul Kent Modernleşmesi, bir tanzimat sonrası edebi kültürde e, İstanbul Kent Modernleşmesi. E, tabii o, oraya yönelik bir literatür taramam da var. Ama şunu söyleyebilirim. İlk önce bir 19. yüzyıl romanıydı benim iştahımı kabartan yani bütün Hı -hı. olarak. Ama 19. yüzyıl romanına baktığınızda ilk önce şey görülür. Böyle devasa kahramanlar, karakterler, psikolojik ayrıntılar, şunlar Hı -hı. bunlar ama 19. yüzyılın bir başka şeyi de aslında kenttir. Romanın dokusunu kaplayan boydan boya bir kent vardır. Yani 19. yüzyıl romanının kahramanlarından biri de kent ve Kent, oradaki kent ve modernizm vurgusu insanın başına döndürecek kadar güzeldir. Yani yeni bir şeyin tasviri, işte yeni kamusal alanın, yeni değişimlerin, dönüşümlerin tasviri oldukça sancılı bir şey de verir bu 19. yüzyıl romanına. Sence, yani Fransız edebiyatından bahsediyorsunuz. Fransız edebiyatı, Fransız işte İngiliz edebiyatı, Dickens'lar, şunlar bunlar Rus. her birinde aslında Rus edebiyatı da. Rus edebiyatı biraz bize de yakın yani kent konusunda daha fazla şey eleştirel ve olumsuzlayan bir ton var mesela hı hı. Rus edebiyatında. Belki modernizm süreçlerinin, modernleşme süreçlerinin benzerliğiyle de alakalı bir şey. Ee, ama sonuçta 19. yüzyıl romanı aslında bir Kent romanı yani e, bütün yeniliğiyle yeni olan şey Kent ve aslında bütün yeniliğiyle o yeni formun içerisinde anlatılıyor ve hakikaten de e, şey bütün o roman sayfaları bir bakıma şey gibi harita işlevi de görüyor <gülüyor> e, ilginçtir yani kadınların mesela o dönemlerde en çok okudukları şeyler bir seyahat romanları, seyahat kitapları hı hı. çünkü e, kamu sahasında çok fazla görünür değiller kadınlar. E, bir de romanlar yani romanlar kadınlar için de bir şekilde coğrafya kitabı şey e, işlevi görüyor ki bu romanlara da konu edinmiş bir şeydir. Hı hı. Roman kahramanları kadınlar e, şeyleri başka kentleri gidemedikleri yerleri romanlardan öğrenirler. Hı hı. Yani kentle roman arasındaki hakikaten çok şey bir e, organik bir ilişki var. Aynı zamanda da okuyan kadının yazan erkek üzerinden dünyayı deneyimlemesi. Tabi. Tabii. Evet, tabii. şey daha önce bu programı Cildem Materle çıktığında da Amargen'in değil mi kadının, evet, kadınlar kadınlarla gelince. gelince. Evet. Onu hatırladım evet. şimdi okuyan kadınların bu sefer özne olarak da e, kitapları yorumlaması üzerine kurulu bir atölyeydi idi. Evet mi? Evet, evet evet öyle bir atölye Hı. yapmıştık ve aslında işte kendi düşünseniz şeyler o romanlar bir şekilde. Dünyayı evet gezip gören erkeklerin kadınlar için yazdığı coğrafya ya da seyahat kitaplarını bile dönüşebiliyor tabi onların içerisinde bolca şey de var ahlak dersi hayat dersi vesaire var. Hı -hı. Ama hayatında hiç Paris'i görmemiş bir kadın ya da hiç göremeyecek bir kadın işte Paris'i romanlardan öğreniyor. Hı -hı. Ee, bu bir kültürel aşinalık da getiriyor vesaire vesaire. Tersi i̇şte de batılı okul kadın için. O da bir oryent evet. figürüyle karşı karşıya. Kadınsı bir doğuyla. Evet. Burada da mesela zaten şeyde romanların herhalde roman okuyan kadınların o kadar şey tehlikeli görünmesinin nedeni de aslında başka bir coğrafya mevhumunu getirip koyması romanın. Batılı romanı okuyan kadın aslında Osmanlı'yı düşün. Osmanlı'da işte Paris romanları, Madame Bovary'ler vesaire hep böyle bir farklı coğrafyalar böyle tekinsiz bir atmosfer yaratıyor. Ben burada 19. yüzyıl Tanzimat romanından itibaren başlayarak baktığımda mesela özellikle Ahmet Mithat a. Ahmet Mithat biraz farklı ama Şöyle bir şey fark ettim, ee, bütün bu 19. yüzyıl dinamiği e, bizim e, romana çok yansımıyor. Yani o kentleşme, dönüşüm vesaire... Ee, böyle giderek e, kozmopolitleşen, ka, e, kamusal alan yansınıyor tam tersine Hiç mi yok e, <gülüyor> bir kaçış var daha bir olumsuzlama düzeyinde Ahmet Mithat'ı biraz e, şey tenzih ederek söylüyorum Ahmet Mithat çünkü meraklı bir adam ve e, şöyle bir şey de yapmış ilginç bir şey. Ahmet Mithat e, herhangi bir yeniliğe, muciz, icada ne kadar meraklıysa kente de merakını o e, derece canlı tutmuş. Mesela kentteki işte bütün o e, kamusal oyunlar, kamusal alanın getirdiği şekillenmeler falan onun romansal taktik anlamında ilgisini çekmiş. Yani artık Hı. olay örgüsünü kente göre düzenlemeye başlamış. Kentin sunduğu olanaklarla. Bu anlamda çok garip bir şey. Onun biçimsel e, gidişatı ya da biçimsel evrimi biraz kente göre evrimleşmiş. E, değişmiş, dönüşmüş. O ilginç bir nokta. Yani e, mesela kentte suç var. E, ya da kente e, kamu alana kadının dair edilmesi gerekiyorsa Orada bir romansal entrika etri var ve bütün bunu kente göre dönüşerek, dönüştürerek yapıyor Ahmet Bithat. Ama diğer Tanzimat romanlarına ve daha sonrasına bakarsanız şöyle bir şey var. Kent bir olumsuzlama üzerine kurulu. O olumsuzlama nedir? Bizim bir özümüz var. Hı hı. Bu öz her neyse öz o çeşitli zamanlarda e, farklı tarif edilebiliyor. Kentte mayası bozulacak bir öz bu. Hı hı. Yani kent bütün değerlerin alt üst oluş yeri. Bu Tanzimat'ta böyle e, batıllaşmanın doruk noktasına ulaştığı cumhuriyette de çok farklı bir şey yok aslında. Yani e, Çünkü orada da öz başka türlü bir Anadoluculuk e, şeklinde tezahür ediyor. Hı hı. E, bir şekilde kentle barışamama hali. Kenti yazdığı oranda da onu küçük mahallere bölmek, aşina topluluklara, cemaatlere bölerek anlatmak ve aslında o cemaatlerin güzellemesini yaparak bir çeşit kent eleştirisine soyunmak. Yani hmm. kenti bir bütün olarak anlatamamak. Hani e, Engelsin ve diğerlerinin e, tarif ettiği o işte... Bir şekilde kitle haline gelmiş kalabalıklar. Ve bütünsel algılanabilecek. Evet. Hani evet. Metod olarak baktığın zaman bütünselden giderek algılanabilecek ve toplamın Bütünün toplamdan farklı bir şey olduğu evet. bir yaklaşımı. Ama mesela bu şimdi düşünüyorum tamamen özellikle 20'ler 30'larda yeniliği olan vurgu. Yani işte dilden e, dansa kadar hı hı. E, giyimden işte e, takvime kadar yepyeni olana gıcır gıcır olan vurgu hep kentli bir üzerinden tanımlandı. Hani senin taş yazında da cumhuriyet ile ilgili evet. bir kısım var. Bu mesela kentlilik, e, kentte mostralık olarak kadının belli şekilde giymiş kadının kentli rolüne vurgu yok mu? Bunun edebiyatta iz düşümü yok mu? Bu olumlu diğerlerin ortaya koyulmasının. Yani kentlilik kimliğinin kentli olarak imgelenmesi <gülüyor> evet. en azından Cumhuriyet'in ekonomi politikasında. Doğru, kentlilik şöyle bir şey olarak algılanıyor galiba. Bir adam-ı maaşeret birliği üzerinden algılanıyor. Evet. Yani... Bir, orta sınıfın estetik kültürü ve orta sınıfın ayrıcalıklı kültürü olarak algılanıyor. Elit kültür diyelice. O anlamda o adab-ı üzerinden yapılan tabii ki bir kentli tanım var. İşte o kentli tanım adab-ı üzerinden yapılınca aslında bir şekilde e, aslında kentli kamusal alanda nasıl davranacağını bilen değil de kentli salonlarda nasıl davranacağını bilen bir şeye dönüşüyor. Hmm. Yani buna ne kadar kentli figür diyebiliriz ben emin değilim. Çünkü yine bir kapalı ve steril e, hmm. ve neredeyse özel alan haline getirilmiş bir kentte tarif edilen bir şey o. Kadını hmm. da erkeği de. Yani kadın salon kadını erkek salon erkeği. Hmm. Ama hmm. bu kentte... Metafor salon mekanı evet. olarak zaten. De evet. gayet izole bir. <gülüyor> Aynen öyle. Hmm. Salon erkek dişer. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Zorluyor muyum, bilmiyorum ama hani kenti adada bu üzerinde hani kültürel hı hı. dönüşüm deniyor yani evet. şeyden sosyal bilimlere katıtıldı falan. E, kültürel dönüşüm öncesi bir kültürelci yaklaşımla 30'larda adam üzerine evet. tanımlıyorsun, ekonomi politiği yapmıyorsun. O yüzden kentte sınıf yok. Yok, e, yok. Eee yani. şey İstanbul Belediyesi'nin e, birkaç yıl önce e, billboardlara dizdi reklamlar vardı. Hı -hı. İstanbulluyum Buyum. çünkü sokaklara tükürmüyorum evet. diye. İşte aynı şey evet. aslında, aynı devamlılık. Evet. Bir de yani bir yandan haddini bildirme adam Tabii. muhaşere de devletin örtük özünü olarak ...devletin ve sermayenin disiplinin... ...örtü gözünü olarak var olduğu sürekli bir kent... ...ama bir yandan da bütün bu sınıf ilişkileri... ...görünmez. Çünkü e, ekonomi politiğini evet. yani... ...bütünsel bakışla analizini yapmıyoruz... ...veya edebiyatta da... kenti yaptığımız zaman... ...ele aldığımız zaman yani... Böyle dokunmayalım süs oluyor. öyle bir süs oluyor. Bir nostaljik tatlı bir şey oluyor. Böyle vita e, evet, kutusu vita, oluyor falan. <gülüyor> ya da işte ne bileyim Beyoğlu'na herkesin kravatlı girdiği Aynen. zamanlar herkes için bir şey. E, yani şu çok açık belki 70'lerin sonlarında bile geçerli bir şey. Yani 70'lerde bütün bu aslında Marksizme duyulan ilginin e, toplumsal gerçekçiliğin şunun bunun doruk Hı -hı. noktasına vardığı bir zamanda Kent anlatılarına bakılınca şöyle bir şey hissediyorsun. Aslında yine bir estetik kültürün bir nostalji nesnesi olarak sınıf kültürü gibi yansıtılması. Yani aslında bir şekilde altın çağ bir şeylerin altın çağı yani kentin altın çağı ya da kentin o estetize edilmiş zamanları sanki bir işçi sınıfı eleştirisiymiş gibi yansıtılıyor ve onun yerine konuluyor, ikame ediliyor. Bu çok açık bir şey. Yani hmm. aslında 70'lerin romanına baktığında da e, bu 30'lardan gelen Anadolu'culuk bir şekilde e, şey olmuştur. Yani mesela orada da kent içerisinde işçi sınıfı ee, yaban kalır. Yani Hı -hı. Bir, tü, bir türlü orada hareket edemez. Şeye Hı -hı. gelmiş yani ne bileyim işçi sınıfıyla 40'ların işte e, filmlerinde bavulunu alıp Haydarpaşa'dan inmiş taş, mas, masum taşlar arasında bir fark göremezsiniz. Çünkü Hı -hı. işçi sınıfı da sınıf üyesi de orada o kent içerisinde amansız kent içerisinde işte kök ayından getirdiği masumiyeti Hı -hı vesaire vesaire yitiriyordur şimdi buradan anladığım kadarıyla benim bizim tasavvurumuzda kenti bir e, aynı zamanda işçi sınıfının kenti diye tasavvur etme e, gibi bir şeyimiz yok hı hı. yani nedense bir burjuva kavramıyla ilişkilendiriyoruz ama burjuvanın da çalışma hayatı ele alınmıyor yok. yani evet. e, sınıfı yalnızca işçi sınıfı olarak almayıp da bir tasnif kategorisi yani ekonomi politik tabii, tabii. Yani bütünsel baktığın tabii, zaman tabii. Bir tasnif kategorilerine ihtiyacın oluyor. Daha ortada olan, birbirine göre daha ortada olan, daha altta olan, daha çalışan, şu şekilde evet. çalışan, bu şekilde çalışan diye tasniflere yani sınıflara ihtiyacımız oluyor. Ama bütünsel bakış kaydığı zaman o sınıflı bakışta söz konusu olmuyor. Yani mesele benim anladığım işçi sınıfının olup olmaması değil. değil Bazen de hani soldan bakanlar da işte işçi sınıfını burjuva olduğu için edebiyat, hani burjuva literatür deli almıyor diyorlar. Yani mesele e, burjuvanın da... Sınıf üretilmesini, karakteri. sınıfsa karakterini, mekanda kendisini örmesini, mekandaki dominasyon ritüellerini değil de yani en sonunda çıkan ürünlerini estetize ederek hı hı. E, sanki ele alması gibi geliyor. Yani işçi sınıfı vurgusunu sen? şunun için yaptım. İşçi sınıfının kent içerisinde anlamlandırılması önemli benim için. Yani e, şeyi kenti tamamen steril bir e, hı hı. mekan olarak alınmıştır. ...adlandırmak meselesi açısından ama do dediğin doğru. Şimdi ben mesela bu e, burjuvayı da aslında üretim açısından ya da işte bu bütün o ekonomi politik açısından hmm. yorumlama meselesi benim en çok şeyde dikkatimi çekiyor hakikaten. Mesela e, televizyon dizilerine bakıyorsun. Hmm. Hani televizyon dizilerinde evet bütün gece kondular. eee e, şeyinde, estetiğinde resmediliyor vesaire. Ama şu da var yani bütün o karşılaşmaların yani zenginlerle yoksullar arasındaki karşılaşmaların nasıl olabileceğini yani o nasıl bir tesadüfler evrenidir evet. diye soruyorsun mesela. Evet. Neden evet. falanca holdingin patronuyla işte falanca gece konudaki kız bu kadar rahat ve çekincesiz sanki birbirlerini ezelden beri tanıyorlarmış gibi karşılaşabiliyorlar. Bu nasıl bir evren kuruyor hı hı. işte yazar, çizer, yönetmen? diye düşünüyorsun. İşte bütün ekonomi politikten soyutlayınca kentte, bütün o sınıfsal ilişkilerde bütün bir şey e, kaygan zeminde, havada uçuşan bir şeye, buluta dönüşüyor. Hı hı. İstediğini istediğin yerle eşleştirebiliyorsun. Hı hı hı. Yani hatta eskilerin dediği gibi... Tam da set İstanbul'u set olarak tanımladın evet. şimdi. Yani Ta önemli olan oraya bir tane burcu evi, işte üç katlı bir hav havuzlu bir, mutlaka bir yer. Mutlaka bir yalı olacak. Ya yalı yer evet. mimlemen lazım evet. veya bir güvenlikli site mimlemen lazım. Hı -hı. Orada onun zengin olduğu anlaşılsın sonuç olarak. Evet o adamın ama yani zengin olduğu anlaşılacak. Onu, ama o adamın falanca gece konduya gitmesi, oralarda dolaş, gece kondu mahallesinde dolaşması... Ee, hiçbir şey yaratmıyor mesela Hı -hı. Ee, bir örgüye veya intrikaya evet. gerek yok bunu yani en evet. azından bir plot yaratıp da onu orada tanışma hikayesi. mesela e, Meksikalı yönetmen Inyarutunun bütün Hı -hı. filmleri... E, şey köpek aşklar mesela Mexico City'de evet. geçer ve kesişemeyen o hikayeleri anlatır birileri banlıyor yani evet. bu şeyin de Gettosunda. E, varoşunda Mexico City'nin köpek dövüştürüyordur. İstanbul'da da olduğu gibi işte tarla başında başka mahallelerde hani evet. bu şeyleri, bu pitleri dövüştürüyor. Başka bir manken, araba kazasında mesela hı hı. yolları kesişebilir. Hani o, o örme ile ilgili bir kaygı yok. Hani dizilerin iki evet. saat olabilmesi de bu kadar star kültüne edilebilmesi ve ortada kalanın yalnızca e, yalıtılmış işte işte öpüşme anları, birleşme anları, güzellik hı hı. E, zorunluluğu çok güzel bir erkek çok güzel bir kadının birbirine uyuması fenlik ve starlıktan ilerlemesi de bu yüzden çünkü onu başka türlü taşıyacak bir entrika bir plot. Evet. E, aklı rutin olarak takip etmesini sağlayacak bir örgü yok. Evet. Yani şeyi ha hayret ediyorsun. Mesela 70'lerin o masası Yeşilçam filmlerinde bile bu kadar karşılaşmalar sorunsuz değildi. Yani ne bileyim Minir, e, ama Özkull'la e, Hulusi Kentmen'in karşılaşmasında başka bir şey... E, <gülüyor> da entrika ya da başka bir dolayım. Yani o patron, o işçi falan <gülüyor> filan. Burada dolayıma da gerek yok. Yani <gülüyor> o kadar uçuşkan ki her şey, o kent ve ilişkiler her her şey olabiliyor. Yani mesela e, işte gece konudaki kız zaten zenginin oturduğu kafede oturuyor falan. Nasıl <gülüyor> olduğu kimse sormuyor yani. <gülüyor> Çünkü aynı şeyleri giyiniyorlar, aynı şeylerden bahsediyorlar falan. Böyle bir e, şey e, <gülüyor> Kent ortamı çiziliyor. İşte o senin dediğin ekonomi politikten soyutlayınca hakikaten böyle bir kent resmi Hı. Hı. çıkıyor. Ee, Şeyde e, belki bu işte postmodern kent tasarımı da buna uygun. Yani öyle bir soyutlama tasarım <gülüyor> Evet tasarımla indirgenmiş kent diyorsun. Kent tasarımı. Evet ne bir deniyorsun? kutuya kurulmuş böyle bir maket halinde ama hiç şey yok hani e, tek tek mekanlara bir anlam yüklemeksizin <gülüyor> şey yapıyorsun yani dolaşıyorsun oralarda. E, bu anlamda hani yetmişleri şunun için de vurgu yap. bir farkı dediğim gibi oradaki şeyin yani hala e, Anadolu'culuk e, ve bir anlamda bir şekilde... Taşra güzellemesi ve orada bulunan özcü şeyin özün e, şeyi örgüsü meselesinin yine bir e, sosyalist e, eleştiri yerine ikame edilmesi meselesi e, benim dikkatimi çekiyor. Yani öz özü, özün verdiği garanti Evet. Yani, ve ana, tabii ki kent dedi. yine bir olumsuzlama <gülüyor> halinde bütün o kentte şeye dair e, nasıl desem hani Bizim özümüzü çaldılar ve şey e, dikkatin çekerse aslında herhangi bir yerde işçi sınıfı için neden bir öz aransın? Yani mesela İngiltere'de işçi sınıfı tartışılırken e, falanca kasabada özünü bıraktığı gibi bir yorum yapılabilir mi? Ama herhalde göçlerin vesairenin Hı -hı. etkisi, kente sonradan gelmenin de etkisiyle hala bir şey var. Orada Gerçi bir... işçileşme kente sonradan gelmen de zaten evet. kente oluşturma anlamına geliyor. Açıdan çok büyük bir uçurum yok ama evet. herhalde bunun algılanmasında, yani benim de aşina aldığım soldaki pek çok tartışma zaten hani işçi sınırının bir kere doğru tanımlanması Hı. ile ilgili. Yani çok yakınlarda şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Loïc Vacant günümüzün önemli kent Hı -hı. sosyologlarından biri Burdi'nin varislerinden e, buradaydı ve e, bir toplantıda ben kendim gidemedim ama arkasındaki tartışmaları izliyorum ve tabii ki yine Gezi olaylarını e, arkasından bu çekicilikle de çağrılmıştı. Ranting e, anma konferansını vermek için ve tartışma da buraya geldi. Gezi soruldu Loic Vacant'a ve alınan cevaplarla ilgili halen bir tartışma devam ediyor. Çünkü Loic Vacant'ın söylediği Gezi kültürel sermayesi olan orta sınıfların taşıdığı <gülüyor> bir e, başlattığı veya dinamik Dinamini belirlediği bir e, sosyal harekettir. Deyince de yani bunun içerisinde işçi sınıfı görmek isteyenler hayır dedi. Bunun içerisinde e, yalnızca orta sınıfı görenler evet dedi. Böyle bir tekrar kutuplaştık tartışma alanında. Halbuki yani benim anlayabildiğim mesela Burdu sosyolojisinin mekan çalışmanın avantajı özcü olarak bir sınıfı. Özcü hı hı. olarak kültürü veya kültürel sermayi tanımlamanın hiçbir anlamı olmadığı bu zaten real tanım ve bunu yakalamaya çalışan araştırma izlenim verileceği bir şeydir. Günümüzde kültürel sermaye ne? Hı. Günümüzde sınıflar nasıl birbirine karşı konumlanıyorlar? Yani oradaki orta sınıf tanımı ne? Bugünkü işçi tanımı ne? Bugün nasıl çalışıyoruz? Hangi mekanlarda çalışıyoruz? Hani böyle bir tartışmayı tetikleyeceğini hay Allah işçi sınıfı ayaklanması diyecektik. Çünkü oradan bir hani işçi sınıfının özünü biliyoruz ya. Hı hı. ...öyle bir sosyal muhalefet var... ...veya hay Allah olmadı işte... ...oradan sevmediğimiz orta sınıflar çıktı... ...halbuki orta sınıfın şu andaki tanımı... ...ne, defansda mı, şurada mı, nereye gideceğiz... ...yani bu tarihin akışını... E, ...bir kez tespit edip... ...onun içindeki özü tespit edip... ...rahat etme kolaycılığı... E, ...çok açık sosyal bilimlerde... E, ...gezin nertesi günü... E, ...böyle bir şey... ...gezin nertesi günü bile... E, ...bir tanımlama telaşı sardı ortalığı... Evet. ...yani ilk tespiti kim yapacak? Kent ve sınıf <gülüyor> ilişkisi en sonunda dayattık senelerden beri <gülüyor> evet hiçbir alanda pek ciddi olarak bakmadığınız şey kent ve sınıf Çünkü ilişkisi. Çünkü herhalde kent artık bu neoliberalizm kenti yani belki de hani şöyle bir şey artık bizlerin de yaşadığı noktalarda çok tehdit etmeye başladı. Yani kentin merkezini yağmalamaya başlayınca herhalde evet, e, evet. bütün bu şey kent artık bütün toplumsal hareketlerin bir ortasına düşüverdi. Önceden çok da farkında değildik. Düşüverince de şimdi bu sefer o hareketlerin hareketlerin birleştirdiği ve ayrıştı sınıf dengelerini konuşmamız gerekiyor. En sonunda evet. tanımlamamız evet. gerekiyor. Çünkü mekan bir araya getirdi. Şimdi evet. çık işin içerisinden ya mesela bir edebiyatçı olarak Ayrı anlatmayı seçebilirsin. Photoshop gibi bir araya getirsin. Bir sosyolog olarak... ...işte uh -huh. anketörlerini olduğu, ...yine izole yoksulluk çalışabilirsin. İzole çoğunlukla çalışılmadığı gibi... ...orta sınıf ve zenginlik çalışabilirsin. Ama bu sefer... ...bir sosyal harekette hareketin bir araya... ...getirdiği unsurları... E, ...analiz etme meselesi geldi. Dayattı gibi geliyor. Belki de... ...bütün bunları şu anda konuşmamızın da... ...nedeni, nedenlerinden... ...biri de budur diyerek senin seçtiğin... ...şarkılardan birine bağlamak istiyorum. E, şimdi... Vladimir Kozin'e Vadim, Vadim Kozin'in dostluk var. Evet, evet. Druzba. Duruzba. Bu yine bir tango. Evet, 1930'ların Rus tango'su. Onu ee, çalın. Vadim Kozin, o dönemin çok ünlü e, Rus şarkıcılarından biri Hı -hı. ve ben sesini de çok beğeniyorum. Dinleyelim. Hı. Позондру дорого дорогору и не Tekrar hikayenin kadın halindeyiz. Ben Aslı Odman. Konuğum Edebiyat Eleştirmeni Aslı Güneş'le kenti anlatamamak hakkında söyleşmeye devam ediyoruz. Şurada kalmıştık bu kenti anlatamamak, kentin üretimini anlatamamak, bütünsel bakamamak hı hı. meselesini onun yerine daha bir Photoshop mantığıyla hı hı. postmodern olmayan modern dönemlerde hı. parçacıklı. Bireysel yaklaştığı zamanda salon erkekliği, salon kadınlığı üzerinden yaklaşabilmek veya hı hı. tam da onun tersini doğuran bir Anadolu özü hı hı. üzerinden kente yaklaşmaktan bahsedik. Burada da çok fazla tabii herhangi bir sınıfın, sınıfların anlatısına... Yer olmuyor onların örüntüsüne hı hı, yani örmeye. Evet. Şimdi bunun bir birazcık e, mahalle ile ilişkisini kuralım. Hem dizilerde e, gittikçe yoğunlaşan, nostaljisi biraz önce bahsettiğimiz <gülüyor> İstanbul anlatılarında, edebiyatta da hı hı. E, dizilerde çok mahallenin öne çıktığını görüyoruz. Peki bu İstanbul değil mi? Bu kenti anlatmak değil mi? Sürekli hepimiz mahalleden konuşur hı. olduk metaforuyla kendisiyle. Elini yani, çarpsan yani beş tane e, mahalleye. Bu soruyu biraz böyle biraz daha geriye alarak cevap vereyim. E, hani bilirsin mesela Oğuz Atay'a e, işte Türkiye Edebiyatı'nın yaramaz çocuğu denilir. Hani hı hı. E, böyle huysuz, uzlaşmaz vesaire. E, ben Oğuz Atay'ın işte yıllar yıllar sonra mesela babam mektup diye bir öyküsünü okudumda e, şoke oldum. Şunun için şok oldum. Oğuz Atay gibi birinin e, babayı, geleneği e, bir modernizm eleştirisi çerçevesinde e, ve Eski olanı bu kadar kutsaması meselesi hı hı. Ee, beni çok çarptı. Yani o zaman e, hakikaten sonra ardı ardına ona benzer işte dünya edebiyatından da öyküler çıktı karşıma. O zaman baktım ki aslında mesela Hemik Bey'in Babalar ve Oldur öyküsünde e, işte oranın da anlatıcısı yazardır ve sonuçta babaya taşraya baba ocağına dönmek ister. Yani Oğuz Atay'ın da aslında bütün şeyi, bütün evet derinlikli bir modernizm eleştirirsem aslında bir şekilde e, annenin ve babanın geleneksel rollerinin olduğu da bir dünya. E, o zaman kendi kendime sordum, niye böyle bir dünyayı özlüyorlar e, meselesi? Acaba yazmakla o sürekli e, aşina olunan, sürekli geleneğin o, çok rehavet dolu kucağın e, kollarında olmak arasında bir bağlantı var mı diye özellikle erkek yazarlar açısından sormak gerekiyor e, diye düşündüm. sonra da aslında bu motif çeşitli şeylerde karşıma çıktı. En son Sait Farki yazarken e, Sait Farki'nin bütün o kent içerisinde dolaşan aslında mesela İstanbul yazar olarak bilinir. Bir adalı evet, tarafı evet. vardır ama Hı -hı. İstanbul yazar olarak bilinir. Ben de zaten Said Ferik bir İstanbul yazar olarak e, ele aldım ama baktım ki Said Ferik hep kaçamak güreşiyor şeyle İstanbul'da. İstanbul'a başını uzattığı anda bütün şeyleri öykülerindeki kahramanlar yani İstanbul'u ekstern öykülerindeki Hı -hı. kahramanlar ...bütün kent merkezine... ...başını uzattıkları anda geri çekiliyorlar. Hı hı. Ee, korkuyla geri çekiliyorlar. Tiksintiyle geri çekiliyorlar. E, ve mahalleye koşuyorlar. Hı hı. O zaman işte... ...soruyorsun... E, ...Sahit Faik gibi bir bohemi... ...mahallede tutan şey... ...nedir diye. Bu önemli bir şey. Yani bohem... E, ...figürü mahallede nasıl var hı hı. olabiliyor? Varlışını orada nasıl... E, ...şey yapabiliyor? E, Sonra eğer bu kadar geleneksel bir mahalle varsa bohemin orada çok da fazla yaşıyor olmaması lazım hı hı. E, diye. O zaman Bohem aslında mahallede esasında zıt gibi gözüküyor ama kuraldığın e, yerde bu hem e, kaçamak hani kaçta oynayabilmek evet. için mahallesine Aslında Asıl o bohemin e, şeyde hani bütün o batı romanlarındaki dedektif figürleri şunlar bunlar ya da filanörler gibi kentin merkezine yayılması lazım. Hı hı neden mahalleye kaçıyor diye yani hmm. tersi bir şey var zıt bir yön ee, anlatabiliyor muyum bunu mahallede o... küçük yaşıyor ondan sonra işte evet. Rumluk azimliklerin evet. ortaya çıktığı tam böyle da bugün tadınlık. o şeyi, nostaljisi evet. aslında evet. bugün dizilere işte e, <gülüyor> evet. dizilere Rum ve Ermeni serpiştirince bir İstanbul nostaljisi yapıyoruz <gülüyor> mesela yani Saad Perkin orada sunduğu nostaljinin de bundan çok bir farkı yok orada bir mikrokozmosda işte Rum'un, Ermenin ve Yahudinin olduğu bir İstanbul şeyi evet. çiziyor. O e, aslında Müslüman, işte gayr Müslümlerle yani örülmüş daha şey, gibi. evet hmm. e, bir e, rafine bir dünya Hı -hı. çiziyor Hı -hı. E, ve kendi şeyini Bohemini orada yaratmayı seçiyor. Hı -hı. İşte o zaman da e, aklıma takıldı. Hı -hı. Kent aslında erkek yazarın e, kalemine bir şey mi? E, Hı -hı. Nasıl desem? Tehdit mi? Hmm. Çünkü sürekli ve sürekli bir şey yaratmak zorundasın alternatif bir dünya. O hmm. alternatif dünyayı hep bilinenin içinden, hmm. bilinenin içinden mi seçmek zorundasın? Hmm. Yani kentin o Bir de bilinen dediğinin bilme bilmeyle ilgili ciddi bir şey, sorunu var, var. yani hani Ama şey, oraya bak epistemolojik kur, hatası ki. da vardı. Bir de onlar içerisinde çok ciddi araçsallaştırılan ve taşlaştıran evet. unsurlar var. Şimdi bu söylediğin doğrudan şey düşündürdü. Mesela azınlıklar hı hı. ve İstanbul kültürü. Şimdi artık hani seneler yüz bir cumhuriyet tarihi konuşmadık, ya, Osmanlı konuşmadık, azınlık hı hı. konuşmadık, tehciri konuşmadık, mübadele konuş. Şimdi konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Topik. Hı hı, evet. Yani rahmetli Grant e, Lincoln söylüyorum. Yani hı hı. müthiş bir şey azınlık olmak. Ev yani sorun Türkiye'de Ermeni olmak müthiş bir şey. Soruyorlar şu nasıl bir şey Ermeni olmak? Hı hı. Yani gerçekten e, onu düşündürdüm. Yani başkasının sofrasında her açıdan hayalinde tahayyülünde ve iyi niyetli insanlar hani gerçekten hı hı. iyi niyetli bir şekilde aynı ne yemek kültürü vardı, taş ustalarımız vardı, bizim kuyumcularımız vardı. En güzel evlerimiz Rumdu, Ermeni'ydi diyerek yani gerçekten bir fiziki <gülüyor> yıkım var. Bir de bundan sonrasında tahayyüllerde de taşlaştırarak ikinci kez taciz etmek hı. gibi geliyor. Daha bugün Hasan Bülent Kahramanı yine modern sanatın öncülüğüne dair bir şeyini okumak durumunda kaldım. Yine bir yine aynı inanılmaz bir Iı, nesneleştirerek ıı, yani gidenin arkasından bir kez daha nesneleştirerek taşlaştırarak öldürmek gibi geldi bana sanatsal alanda dediğin o küçük mahallenin içerisinde illaki ki bir ıı, güzelleme azınlık güzellemesi evet. oluyor ve bu yaşanan büyük kent günahı da aynı zamanda kırsal ve kent günahından da bütün bakışları estetize ederek kaçılan bir yanı da var bunun aslında yani bu yeni kentin mahallenin içerisinde muhakkak bir işte bir eleni hanımlar hani diziler evet. üzerinden de herhalde ee, bakarsak bir Eleni Hanımlar oluyor Romanlarda böyle bir patlama var Osmanlı patlaması var Bir kısmı azınlık olan diğer kısmı da şanlı e, Elitlerin Elit zümrelerin yarattığı ve bizim evet. pislettiğimiz İstanbul var böyle tabi o da Tarihi yarımada ve paraya sıkıştırılmış bir İstanbul ee, Şimdi yani esasında bunu böyle şey gibi Maket gibi tasarım gibi buradan buraya gidiyor buradan da buraya gidiyor burada muhakkak şöyle bir unsur kullanman lazım diye böyle bir proje olarak çıkarabiliriz sanki sen bunu sanırım zaten Ahmet Ümit'in İstanbul Hatıraları kitabı ile ilgili İstanbul Hatırası, hatırası <gülüyor> kitabı ile ilgili şeyde de eleştirinde de yazmıştın İstanbul Hatırası hı hı. romanındaki nasıl bir İstanbul tasarımı var nasıl bir polisi çünkü hep ...o yani Sherlock Holmes polisiyle Ahmet Ümit'teki komiser Nevzat mıydı? Ben... Evet komiser evet. Nevzat. Evet. Yani Bunun işte farkında. demin o, o sözünü ettiğimiz, deminden beri sözünü ettiğimiz... ...konuştuğumuz o sterillik ve kenti aslında bir estetik şey olarak... ...mekan olarak tarif etme meselesi. Bence Ahmet Ümit'in o İstanbul Hatırası'nda çok satan kitabında... ...sonradan hani biliyorsun kültür turları vesaire de düzenlendi Hı, çok, kitaba bağlı bilmiyorum. olarak... Ee, yani kitabın geçtiği mekanlar yazar eşliğinde okulları... Masumiyet bir, meclisi konumini. Evet, evet, evet, formunda bir şey. Ee, belki doğruğa çıktığı romanlardan biri. Şunun için aslında belki seçtiği mekan olarak da yani tarihi yarımada vesaire bir imparatorluk kenti, ha. bir imparatorların kurduğu kent, seçkinlerin kurduğu ve belki de işte estetik yapılarla var ettiği bir kent... E, tasavvur ediyor. Hı hı. Bütün o kentin içerisindeki e, şey de polisiye de gerçek suça değil aslında. İşte bir şekilde kent suçu dediği e, kent, şimdi hani şey, moda, kente karşı işlenmiş suçlar hı hı hı. ama kente karşı işlenmiş suçlar da bütün o şeyin, e, elitlerin kurduğu şeyin, o estetik e, hayran olması estetiğin e, Hı -hı. yerli bir edilmesine yönelik şey yani eski İstanbul'un Aslında yani e, yok edilmesine ilişkin bir suç şimdi e, şey yani bir türlü sınıfsal yani farklılaştırılmış mi? olarak göremiyoruz şehir birden yalnızca yalnızca e, zümrenin, yani iletişim ve iletişim e, şeyde tarihi. oradaki bütün şeylere yani Tabii ki alt sınıfın mesela orada ettek kökenli verilmesi de çok ilginç. Yani bütün her şey e, romanda işçiler ya da ne bileyim ayak takımından insanlar ya Laz ya Kürt. Yani bütün hı hı. İstanbul adabına uymayan insanlarla çevrili bir şey. Hı hı. Ve e, bu bütün bu kent kültürü içerisinde de e, her şey kiç ve taklit. Onların yaptığı her şey. Hı hı hı. Ama gerçek olan bir şey var. O da seçkinlerin kurduğu hı hı. şey, tarih ona ama ulaşımımız yok artık yani evet, o kaybolmuş evet, olan o sansa, de, evet, tarihi yarım adadaki şeyler gibi o müze yapılar gibi duruyor yani e, aslında belki o Harvey'in çok sık işaret ettiği şey yani belki bu postmodern tarihle müze ilişkisi tarihi müze ilişkisine ya da müzeye sıkıştıran şey bugünün <gülüyor> tarihi anlayışı bir müze de topluyor <gülüyor> ve o müze masumiyet müzesi gibi evet. sadece bileti olanlar girebiliyor. Bir de yani, içinde korunanlar yalnızca evet. muzafferlerin ve evet. eser bırakmışların. Aynen öyle. Eser bırakma Aynen sürecin öyle. içerisindeki e, e, Tabii, bedel ödemeler. E, şeyin hakkını yememek lazım. Orhan yani Pamuk masumiyet müzesine daha kiç şeyleri, gazoz <gülüyor> kapaklarını da almış. Yani <gülüyor> o muzafferden biraz daha pop kültüre inmiş ama <gülüyor> e, yine de bir şey var orada. Yani orta sınıftan ötesi aslında yok. Bir de gazoz kapa orta sınıfın gözünden tabii. çıktığı için yani evet, ben tabii orada tabii. orta sınıf mensubu bir İstanbulluyum ve çocukluğumda tabii, gazoz kapa tek kanallı şey, olduğu tabii. zaman bakkaldan gazoz aldığımız zamanları ben hatırlıyorum. Alatların dükkanında işte şu ha. vardı, bu vardı mesela yine birilerinin hafızası ama tek bir tek yönlü bir hafıza ha. bu. Yani e, sanki geri kalanların hafızası yok kente dair. Hı -hı. Yani eğer orada bir müze varsa birilerinin hafızası. Ee, ...şey olmuş, ekart edilmiş, çıkartılmış. Ee, bu e, mesela belki son dönemde tarihi romanlarda en çok görülen şey bence bu. Ve e, şey, edebiyata bakarken... Yani ...Sahit Faik ve diğerleri içerisinde, Ahmet Ümit için geçerli. Yani e, bu çok satanlara... E, ...Devith Harvey'in söylediği bir şey var... E, ...eleştiri yoksunu estetik hassasiyet dediği şey. Hı hı. O beni çok çarpmıştı okuduğumda da. Hakikaten edebiyat eleştirisi de böyle işliyor. Yani mesela... E evet eleştiriden yoksun bir estet estetik hassasiyette... ...işte Said Farkin e o nostaljik İstanbullu... ...hepimizin İstanbul'u oluyor falan ama oraya aslında neyi anlattığını... E ...o kenti... Gerçekten okunaklı kılan ne var, hangi usuller var ona dönüp bakmayı unutuyoruz. Hı hı. Keza Ahmet Ümit de öyle. Hı hı. Yani ve diğerlerinde de. Yani bu, bu kent içerisinde tarih nasıl yer alıyor meselesini hı hı. hakikaten unutuyoruz. Ve ben şeyi bu kentten... E, e, şey, yani e, ...hani filanörden bahsettik, dedektiften bahsettik, buhemden bahsettik ve yazmak kenti yazama meselesinden hı hı. bahsettik. Herhalde son dönem dizilerin mesela e, Kuzguncuk'ta bir mahalleye konuşlanmalarının neredeyse hı hı. istisnasız e, bir nedeni sadece şey değildir yani... E, e, yapımdan kaynaklanan sorunlardan kaynaklandığını zannetmiyorum. Genel bir muhafazakar, genel muhafazakarlık halinin de dindarlıkla da çok bağlantısı yok. Hı hı. Sadece şeye dönmek. Yani bir türlü o modern hayatla hı hı. E, ilişkiyi çözememe meselesi, özellikle şeyde e, ne erkeklerde, çünkü aslında hı hı. o mahallelerde konumlandırılan şey son dönem işte modern mo mahalle kabadailleri şunlar bunlar e mahalleye kaçışın ve kendini orada Hı -hı. E rahat hissetmenin şeyi yani her gün gördüğün e bakkalın huyunu suyunu yazabilmek meselesi hala kentin yani bize şu çok açık psikolojik bir gösterge belki kentin şeyinde taksime çıktığında asla okuyamayacağın yüzler mesela saat fark ee, kentin merkezinde karşılaştığı insanların şeylerini okuyamaz. Bir bara oturur. Hı hı. O bardaki insan de, mahalledekini bilir. Mahalledekinin işçimi, köylü mü, Rum mu, Ermeni mi olduğunu bilir. Ama kentin Taksim'de karşılaştığı birinin artık okunaksız Hı hı. Olmuştur kıyafetiyle, şu suyla, bu o suyla. başka türlü bir şey de yaratıcı sürece de mahal verebilir esasında. Okunaksızlık her zaman mahalleye Eğer kaçmaya vermeyebilir. Eğer tembel evet, şey değilsen, <gülüyor> e, kolaya kaçmıyorsan. Evet. Muhafazakar değilsen evet. diyebiliriz. Evet. Yani bunun yanıca dinle tabii, ilgisi tabii. yok. Parçacıklıkla ilgisi var ve kaçamak atmakla da. Evet. Ve herhalde birazcık da muhafaza, neyi muhafaza ediyorsun? rahatı da muhafaza etmekle tabii. ilişkili ve bir ona tekabül eden, rahatsız etmeyen bir geçmiş anlayışını sürekli hortlatmakla da ilgisi Tabii. var. Bunun üzerinden tanımladığın zaman muhafazakarlık dinin din veya mütedeyin olan anından da çıkıyor. Çok evet. ciddi bir sol muhafazakarlıktan bahsetmek Kesinlikle. lazım. Oğuz Atay'ın mesela şeyinde çok çarpıcı bir şey vardır babamın mektubunda. İşte evliliğini yürütemediğini anlatır babasına ve sonra şey der. Ben senin mesela babasıyla annesinin mutfaktaki bir e, sahnesini aktarır. E, işte. Babasının çocukça hallerini annesinin hep e, şey bab, e, bab, anne babaya şey der işte fasulyenin altını kız der. Babası da yapmaz anne güler. Bizim o çocuksu hallerin o geleneğin erkeğin çocuksunun aslında Hı -hı. şey olduğu tolere edildiği hep tolere edildiği Hı -hı. hali özler mesela. Evet. Böyle bir perde şey yapar hayal eder. Hı -hı. Aslında burada işte o senin dediğin o geleneğin hep rahatlatıcı şeyi özelliği de hami, kaçmak. Hamin hamin evet. yani sen evet. tamamen sorumlu değilsin. Evet. Hayatında tek başına uçurumun önünde olma sorumluluğun yok. Her zaman bir hamin, evet. fasulyenin altını kız kıstıyan bir annen olacak. Fasulyeden meş, meşhur biri var yani akşam evet. yemeğinden de. Aynen öyle. Sabah işte ben hani bütün bu kentte de bütün bu psikolojik kaçış süreçleriyle birlikte hakikaten e, şey de tesadüf değildir. Mesela 70'lerin solcu romanlarında Şeye bakarsınız... Tanzimat'ta Namık Kemal'in romanlarında işte batılı şeyler var. Ahmet Mithat'larda ya da Namık Kemal'lerde cumhuriyet romanlarında nedir? Burjuva yoktur da batılı yani elitler ve batılılar. O batılıları nasıl tanırız biz? İşte e, işte partilerde kucak kucak otururlar evet, yani. falan iç içeler. Yani o e, şey 70'lerde solcu romanlarında burjuvaları nasıl tanırız biz? Aynı şekilde onlar Hı -hı. da kucak kucağa otururlar Hı -hı. falan yani şey resmin devamını gördüğünüzde burjuvaların tarımı da ahlak üzerinden yapılır. Evet, evet. Yine ekonomi politiği, <gülüyor> yok. Yani yanlış yani, anlaşılmasın evet. ekonomi politik derken bütünsel ve evet, evet. E, farklılığı yaratan o şeyin nasıl örüldüğünü evet. ortaya çıkıyor. Daha örülmüş bir yapıdan bahsediyoruz yani Kaya başında olanın Taksim'de olanı. Evet. Orada olanın tuzla da olan etkileştiği bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Yani AVM'lerin nereye yapıldığından bahsediyoruz, e, sermayelerin yatırım kararları nasıl alındığından bunun üst ölçekteki ilişkilerinden gerçekten bir sürü ölçü ölçeğin örüldüğü ve orada o insanın yüz ifadesinin yansızlığı ve momenti evet. estetik ve bir şekilde örebilmek. yani ve bu gerçekten yani kayabaşı nire tuzla nire Türkiye'deki yazan insanın e, mekansal mobilitesine yani ne kadar e, belli bir eksenden Beşiktaş evet. taksim e, belli e, yerlerden çıkabiliyor. Onları da yani esasında yazanın e, sosyolojisini yazanın edebiyat eleştirisini yapmak çok önemli gözüküyor. Peki e, bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Nasıl yapılıyor bu? Yani kentin e, anlatısındaki kaçamaklıklardan eril ergen çocuksuluklardan vesaire bahsettik. Peki edebiyat eleştirisi ki çok güçlü bir janır Hı hı. Yani ben gittikçe sosyolojiden de, şehircilikten de, çalışma ekonomisinden de pek çok yandan daha güçlü olduğunu düşünmeye başladım. Hani boş yere değil işte Marx Balzac okudu ve <gülüyor> hı hı. ve 1848'i anlamlandırdı derler. Türkiye'de edebiyat eleştirisinin yazanların, yazanlara bakanların durumu nedir? Toplumsal cinsiyeti nedir? Alanı nedir diyelim yani? Bir kere hani şey tabi bu... ...biraz soruyu güçleştiren şey... ...şu... ...çok miktarda şey var... ...kurumu nedir belki... ...yani alan derken bir Artık nerede bu, kurumsallaşıyor... ...üniversitelerde mi biz... ...yok üniversiteler sanırım... ...giderek bunun dışında kalıyorlar... ...bir şekilde... ...yani asıl piyasayı belirleyen şey... ...yani en azından akademinin piyasa üzerindeki... ...çok belirleyici yok... ...bir piyasa da dönüyor... ...gazetelerin e, kitap eklerinde dönüyor... Onun aslında eleştirden çok bir kitap tanıtımı kurumu e, kitap işliyor. Kurumu. Evet. Evet. Evet. E, kitap tanıtımı kurumunda e, kadınlar yok denilmez ama eleştiri meselesi hakikaten biraz daha şey geliyor bana. Yani sanki orada eleştirmen adıyla anılanlar... E, Sanki erkek olmak durumundaymış gibi bir şey. Orada hala erkeklerin tuttuğu bir alan var. Orası da ilginç. Yani onda da şunu görüyorum ben. Eskiden mesela kadınların nasıl e, kitap okumaları sakıncalıymış ve kadınların nasıl ne tür kitaplar okumaları üzerine ciltler dolusu şey yazılmış. Bunu da tabii ki erkekler yazmış. Evet, yani evet. kadınların e, romanı nasıl muashereti yani. nasıl anlamlarabilecek. Anlamlandırması gerektiği de erkekler tarafından anlatılan bir şey olduğu için yani nesneleştirilen kadın ve o şeyin e, nesneyi ölçüp biçecek şey de evet. tabii ki erkek oluyor galiba bu çok dillendirilmese de ben burada bir ağırlık olduğunu e, görüyorum. Hı hı. Zaten kitap tanıtının da belki dinamikleriyle de ilişkili yani zaten piyasa belirlendikten sonra... Evet. Tabii, tabii. Tabii olduğu zaman ne kadar çok yeni deneysel hani e, kadınsı alanları yaratılıyor. Ama yani eleştiri yok. konusunda ben senin kadar e, en azından Türk ölçeğinde çok ümser değilim. Çünkü hani e, sanki artık kim bir şeyin okunmadı ve çok da eleştirilmedi. Yani en azından şey e, sanki hani burada bir edebiyatı bir politik alan olarak ...görme hmm. meselesi giderek azalıyor. Yani hmm. tamamen bir estetiğe, hmm. estetik alana... ...sanki özel bir alana hmm. dönüşüyor. O anlamda politik eleştiri giderek... ...geçerliliğini kaybediyor gibi geliyor bana. Hmm. Yani bir, bunu ısrarla sürdüren birkaç dergi ve kurum dışında... E, ...sanki hmm. geçerliği yitiriyor gibi geliyor. Biz de programda yapmaya bunu devam edeceğiz. Belki bir, bir sefer de daha somut birkaç kitapla... Hı hı. Bunları tartışmaya devam edebiliriz. Edebiyat, sosyal bilimler e, kente parçacıklı, bütünsel bakmak üzerinden. Çok teşekkürler Aslı. E, teşekkür programımızı ederim. yine senin seçtiğin son bir e, parçayla bitirmek istiyoruz. Bir kentten. Evet, kentten söz açmışken e, şey dikkatimi çekmişti. E, Sovyetler Birliği'nde 1940'lardan sonra, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra kentle ilgili ee, parçalar artıyor yani kent hı hı. adı verilen şeyler e, valsler tangolar artıyor e, bunlardan biri de e, şey Kiev valsı e, sanırım 2. dünya savaşı sonrası ana vatanın savunması ile ilgili bir şey Hassasiyetten e, kaynaklanıyor bu kent şarkıları. Evet. Benim çok sevdiğim bir şey. Kevde biliyorsun şimdi ateşin ortasında. Doğru. Doğru. E, Kevi almış oluruz. Kev almış oluruz. Bir valsle tango ile girdik, valsle de çıkmış oluruz. Evet. Çok teşekkürler Aslı Güneş. Evet, teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. İyi günler. Kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Özlem ve Aslı. Açık Radyo Program Destekçisi olun.